Kıymetli dinleyenler Erkam Radyo'da 96.8 Gönül Sadası programındayız. Sevgili hocam Saadettin Ökten ve bendeniz Kemal Sayar e, programımıza başlıyoruz. Hocam biraz çalışmadan bahsedelim mi? Çalışma e, şeyin e, Mehmet Akif'in meşhur... E, ...dizesini sizden rica edeyim ben... ...ben tam söyleyemem... ...ben de söyleyemeyebilirim yani... ...hangisi o... ...hikmete rağm olmakla Aha. ilgili şey... ...yol varsa budur bilmiyorum... ...başka çıkara evet, oluyor evet. yani... ...hikmete rağm olmaktan... Say, e, ...sayin öneminden, çalışmanın öneminden... ...bahsediyordu... ...hakikaten sevdayu sayu amel... ...diye bir söz vardır... E, ...eskilerden... evet e, ...çalışma... ...ve eyleme... Sevdası. Evet. Ee, bir şekilde e, çalışmak övülmüştür. Bizim e, boş oturmamak. Doğru. E, tavsiye edilmiştir. Fakat modern medeniyette şöyle bir e, problemle karşı karşıyayız. Çalışma zamanı hayatı tamamen inhisarına alıyor. Evet. İnsanlar çalışma hayatı dışında yoklar. Evet. Pek çok insan görüyorsunuz tatil beldelerinde ellerinde... ...bir dönem Blackberry telefonlar vardı... ...her an e-maillere cevap verebilecek... ...donanımda... E, ...bugün de akıllı telefonlar sayesinde... ...her an iş hayatıyla... ...online bir şekilde... ...bağlantı halindeler... ...iş hayatı hiç bitmiyor... ...bitmez... ...gece gündüz 7-24 iş hayatının içindeyiz... ...ve bu da insanlarda... ...bir durup dinlenememe... ...bir e, kendi ruhunun... ...ihtiyaçlarını gözetememe... Gibi Çok doğru. bir sıkıntıyı beraberinde getiriyor. Evet. Ee, ve e, çalışma zamanının bütün zamanı yutması insanı manevi olarak da aslında fakirleştiriyor. Çok doğru. Bir süre sonra her vakit parçasını ekonomik olarak nakde çevirilecek bir e, parça olarak görüyorsunuz ve... E, ...o anı kendinizi geliştirmek, Allah'a yakınlaşmak, kendinize biraz daha yukarıdan... Ee, ...durup bakabilmek için... ...bir fırsat olarak görememeye başlıyorsunuz. Evet. Baraka diye bir film vardı... ...çok enteresan... ...yıllar önce sinemalarımıza gösterildi... ...bir belgesel film bu... ...bana göre... ...modern insanın manevi buhranını çok güzel anlatan bir şeydi... ...Bereket film... E, ...sözcüğünden almış Arapça... ...Bereket Baraka ismini koymuş... ...Amerikalı bir yönetmen... ...orada bir yerde... ...kavşaklarda geçen şehir hayatının içinde e, kavşaklarda karşıdan karşıya geçen insanların hareketlerini hızlandırıyor Hı -hı. yönetmen. Birdenbire karınca sürüsü gibi hareket ettiğini görüyorsunuz insanların. Yapabilse yapacaklar da yapamıyorlar. <gülüyor> evet yapabilse, yapabilse. yapabilse Ne dersiniz siz kendi ruhunu gözeten bir insansınız. Ee, İnşallah öyle. kendinize yani. tefekkür için, e, murakabe için bir zaman ayırabilen bir insansınız... Yani bu söylediklerimiz belki birkaç dinleyicimizin gönlünde bir pencere açar. Evet. Ha bir şey daha hocam. Geçtiğimiz programda söyleyecektim, unuttum. Milan Kundera'nın bir şeyi var, bir yazısı var. Geçmişte çıkıp böyle yayla palaslarda, yayla palas derlerdi şeyler <gülüyor> bazıları. Yaylada yıldızları seyreden. ...uzanıp yıldızları seyreden insanlara... ...Tanrı'nın pencerelerini seyrediyor dermiş. Hmm. Bazı bilgi insanlar. Şimdi günümüzde Tanrı'nın pencerelerini seyretmek... ...kayıplara karıştı. Siz bulutlardan bahsetmiştiniz ya geçen programda. Evet, bulutları evet. gözlemekten, apayrı bir aleme gitmekten. Evet. Gözümüzün önünde olana bile bakmıyoruz. Bakamıyoruz. Hep kendimize zaman ayırmamaktan... Evet. Ruhumuza zaman ayır, yani. ayırmamaktan sanki. Neden? Çünkü çok para kazanmak istiyoruz. Hı. Ama bilmiyoruz ki o kazandığımız para bizim rızkımız değil. Bizim rızkımız, tabii buna inanırsanız bu böyle, bunun ispatı yok. Bizim rızkımız ezelde yazılmıştır ve yazıldığı kadardır. Rezak o rızkı tekeffül ediyor. Rızk bitince de sizi alıyor zaten bu dünyadan. Ölüm meleği geliyor. ...ve irci emrinde uyarak... irci emrine diyemezsiniz... <gülüyor> ...uyarak gidiyorsunuz... ...böyle inanırsanız... ...veya böyle inanmış adamları görürseniz... ...şimdi işte bu da çok mühim... Hı -hı. ...kitap yazıyor... ...ama kitabın yazdığını... ...herhangi bir kitaptan bahsediyorum... ...kutsal kitaptan bahsetmiyorum... ...insan biraz okur... ...ha falan der... ...yine bildiğini yapar... ...onun yanı başında... ...hayatında... ...onu etkileyen böyle davanan bir adam sizi mutlaka etkiler. Yani bakarsınız ki adam kurala uymuyor. Ve ona da bir şey olmuyor yani. Bir ihtiyaç hissetmiyor. Esasında ihtiyaç dediğiniz hadise sizin his duyanızla alakalıdır. Şimdi sizin sahaya biraz giriyoruz belki ama e, ben de bu yani avamın nas'tan birisi olarak kenarından Hı -hı. E, yapışıyorum Hadise İhtiyaç dediğiniz ise esasında ruhta oluşan bir hadise. Hani havayici aslıya dedikleri o ...basit ihtiyaçlar... ...onlar zaten bir şekilde karşılanıyor... Ne, ...nedir o... ...giyinme, barınma, yeme içme... ...bunlar bir şekilde karşılanıyor... ...üst tarafı o ruhta olan... ...içinizdeki... ...isterseniz şöyle diyelim... ...nefsinizde oluşan bir şey... ...Allah Gani ismi tecelli ederse sizde... ...eskiden Abdülgani isim de korlardı yani... ...tecelli ederse siz o ihtiyaçtan beri olursunuz... ...etmedi böyle bir adamı gördüğünüz zaman... Hı hı. Yedi geldi anlatalım. Nurettin Topçu bir müthiş bir zeka, hı hı. parlak bir zeka, ciddi sorgulayan bir zihin, kolay kolaya tatmin olmuyor. Problemleri var, kriz entelektüel dedikleri Frank'lerin problemleri var. İlk mektepten mektebi iptidayden arkadaş, böyle anlattığı için söylüyorum. Mercan, iptiday mektebiden arkadaşı, bizim e, dostumuz bir zatla konuşuyorlar. Birisi Sorban'dan doktoralı. Ötekisi Sırı Bey. İlk mektepten. Sırri amca. ilk mektepten arkadaşı. ilk mektep mezunu. Sultan Hamam'ın tezgahlar olarak çalışan Bir kumaşçı da. Diyor ki Nuri diyor seni. Bir efendi var ona götüreyim diyor. Abdülaziz Hayri Bekkin'i Aziz Efendi'ye götürüyor. Topçu'nun anlattığı ben şu kaç defa şahit oldum. Diyor ki efendinin bir ayakkabısı vardı. 20 yıldır o ayakkabıyı giyiyordu diyor. Hatta Bacı Sultan da aynı ayakkabıyı giyiyormuş. Efendinin ayakları küçükmüş. Diyormuş ki bize yetiyor bir ayakkabı. Ben camiye gidiyorum. O da çarşı, çarşıya gidiyor diyor. Evet. Evet. Fazlasına ihtiyaç yok diyormuş efendi yani. Buradan çıkıyor halisi. Muazzam. Buradan Muazzam bir şey. Ve topçu meftun olmuş efendiye. Niye? İhtiyaç yok çünkü diyor efendi. Hocada da öyleydi yani. Onun da ihtiyacı yoktu. Bir kurbağa elbisesi var, bir de garavatı var. Takar. gider de hiçbir zaman perişan görmedik. Her zaman dikkatli. Hmm. Ama belli yani. Şimdi ihtiyaç ruhi bir hadise. E biz niye çok uğraşıyoruz? Çünkü bizim iç, iç dünyamızda tabii o ruhi istersen nefsi bir hadise diyelim. İhtiyaçlar çok. O da olsun, bu da olsun, bu da olsun, bu da olsun, bu da olsun. Emin olun bir çoğunu, Ciddi manada kullanmadan ölüyoruz. Veya modası geçiyor. Veya hevesimiz geçiyor. Zevkimiz geçiyor. E tabi o zaman bize vakit kalmıyor. Tabi bu, burada yine Müslümanca bir söylemden bahsediyorum. Gökyüzüne bakacak vaktimiz kalmıyor. Niye? Çünkü Cenab-ı Allah kitabı keriminde semaya bakmakla bizi vazifelendiriyor. Tefekkürün birinci şeyi o. Bana soruyorlar niye? Bildiğim kadarıyla insan... Yani aşkın kaynakla sonsuz ile mülakat üzere olabiliyor. Hı hı. Öyle bir boyutu var insanın bir noktaya kadar olabiliyor. Bunun da ilk başlangıcı sonsuza bakmakla gökyüzü sonsuz. Veya bir çölde yaşıyorsanız ufuk sonsuz ufka bakacaksınız. O biraz içinizde o, has, o duygu katmerlenecek. Mesela denizde ne buluyorsun diyorlar bana. Bir denizde buldun birisi karada insan kendini güvende hisseder. Denizde her an... ...bir muhatara gelebilir bunu hissedersiniz. Halbuki biz... ...kaderle karada barışık yaşarız değil mi? O bir gaflet halidir. Deniz öyle değil. Her an tetikte bulunmalısın. Fikret'in balıkçılar... ...şiiri geldi şu anda aklıma. Deniz kadın gibidir. Hiç inanmak olmaz. Diyor. Dokun, açınca yelkeni hiç bakma, hiç bakma... ...dokunma keyfine diyor teknenin. Oynasın varsın diyor yani. Ama her an tetikte bulunmak hmm. lazım. Hmm. Bir ikincisi de ufka bakıyorsunuz. Gözünüzde bir hayil yok. Gökyüzüyle deniz satı birleşiyor. Sonsuzu göremezsiniz ama sonsuz gibi geliyor o size yani. Ve sizi oyalayacak başka bir şey yok. Hı -hı. Mavi gök ve çırpıntılı deniz bu kadar yani. E bunları yapmak için zaman. E rızık o zaten geliyor. O sizi bulur. Rızık o sizi bulur. Buna inanırsanız her zaman bu inancınızı hiçbir zaman hayata yüzdeyi tatbik edemezsiniz. Ben onu da biliyorum. Hmm. Ama buna inanırsanız bazı şeyleri ya bu da artık fazladır bir kenara koyabileyim dersiniz. Ve koyarsınız. Böyle koyduğunuz zaman başka insanlar üzerinde açık konuşayım bir manevi etkiniz oluyor. Ya bu adam yani diyorlar ki pek yapmaz bu işleri yani. ...biz yaparız ama yapmaz ama... ...işte bu da mütevazı yaşar... ...şu şu şeyi olmaz... ...orada bir eksi alıyorsunuz ama... ...bir noktada o istiğnanız... ...bir başka boyut getiriyor onların... ...gözü önünde... ...mihim olan... Rız rızık meselesi... ...tabii ki belli şartlarda belli bir standartta yaşayacaksınız... ...ama o, o bir şekilde geliyor... ...ben bunun... ...yani ben bunun bizzat denemesini yaptım... ...yani e, öyle bir... ...kısmet kader açıldı... Ve ben bu, bunu gördüm. E, fakat son yıllarda şöyle bir şey de oluyor. Bazı şeylere e, e, yani reddedeyim veya beni affedin dediğim zaman insanlar çok şaşırıyorlar. Ya nasıl olur diyorlar yani. Biz bu kadar cazip şeyler sunuyoruz. O cazip şeyler onların dünyasına göre cazip. Bana göre cazip değil. Cazip olsa ben de katılırım o işe yani. Niye katılmayayım? <Gülüyor> Mesela geçen sene ve önceki sene şöyle bir şey oldu. Bu Elmalı Antalya tarafında hı hı. bir Beşile ile yaylalara çıktık. Orada azizler var. Şimdi sahiller şu anda turizme açıldı. Ahlaken hı hı. sıkıntılı. Ama yaylalarda azizler var. Ne, neyi kastediyorsunuz hocam yani, yaylalarda? Yani Ev Evliyaullah ya. var yaylalarda. Hmm. var, Eroğlu Nuri var, Vahap Ümmi var. Even Abdal Musa var yani Antalya'nın Korkutelin yaylalarında yani. Niye biz o kadar gitmeyelim, o dağları, o ihtişamı görmeyelim Cenab-ı Allah'ın? Hani e, emaneti dağlar, onlar hmm. dahi alamadı. Hmm. O muhteşem dağları görüyorsunuz, ya onların alamadı emaneti ben mi aldım diyorsunuz kendi kendinize. Hmm. Hem korkuyorsunuz, hem iftihar ediyorsunuz, elhamdülillah diyorsunuz. Ve ona göre davranmaya çalışıyorsunuz. Doktor Mehmet var Antalya'da, dağlara çıktık onunla beraber. Yani ...arabayla yayladan gidiyoruz... ...bak dedim Mehmet'cim dağlar... ...muhteşem hocam hakikaten diyor... ...kar yağmış... ...kasım sonu falan böyle... Hı hı. ...geçen sene ağustos sonunda gittik merasime... Hı hı. ...bir önceki sene kasım sonuydu... ...dediler ki 15 gün sonra... Ge ...geçemezsiniz buradan... Hı hı. ...biter... ...5 derece... ...buz gibi suda lakıyor dağlardan... ...küçük mescitler var... ...hem mescit... ...hem soğukta dağda belde kalan adam... Sığınsın ölmesin diye yapmışlar onları. Bir oda büyüklüğünde, 3'e 3, 4'e 4, e 4 falan yani. E bu, bu ihtişamı görmek lazım, bunu yaşamak lazım yani. E, ve oralarda yani e, hayatın size sunduğu seküler manada, Hı. dini manada, manada Rabbinizin size sunduğu imkanları görüyorsunuz. E, bunun için de e, biraz yani ihtiyaç e, şeyini, e, eskalasyonunu ...azıcık düşürmek lazım aşağıya. Hocam, e, burada zaten tenakuz şu. E, yani... E, ...iktisadi bir faaliyet için... ...evden ayrılıp gittiğiniz zaman... E, ...evin yolunu da unutabiliyorsunuz. Tabii. Yani ruhun ihtiyaçlarını unutmaya başlıyorsunuz. Hı hı. Dolayısıyla ben... E, ...kendim de... E, ...hekim olarak... E, ...bizi hekimlerde... Ee, bir arkadaşımızın tanımladığı enteresan bir şey vardır. Paranevrozu der. Paranevrozu. Evet. evet. Yani... Ne e, demek o? Uzun saatler çalışır hekimler şeylerinde, muayenehanelerinde. E doğru tabii. Ee, ve e, artık bir süre sonra kendilerinden e, talepte bulunan herkese cevap verme mecburiyeti e, hissederler. Bir süre sonra işlerini kölesi haline gelirler. Hmm. Ee, bir e, banka hesabında... Bazen şeyler birikir, e, miktarlar birikir, fakat onu sevdiklerinize harcayacak zamanınız olmaz evet. veya onu hayırlı güzel bir şeye tebdil edecek e, zamanınız olmaz. Hmm. Bir süre sonra e, araç amaç haline geliyor. İşte o kötü değil mi yani? İşte sizi esir ediyor. Evet, sizi, o, o esir, ediyor. De sizi esir ediyor. Sizi, sizi esir ediyor. Yani bu çalışma e, disiplininde de e, belki hekimlerinki en masum olanlardan bir tabii, tanesi. Tabii, Çünkü var, tabii. Çünkü CEO'lar var, şirket yöneticileri off, off, var filan. Yani ve çok zalimce operasyonlar yapan adamlar evet, var. Evet. Ee, oralardaki insanlarda bir süre sonra karakter erozyonu oluşmaya başlıyor. Yani iş hayatının acımasızlığı... ...insan ilişkilerine de sirayet ediyor. Ben bunu reklamcılarda sık sık e, müşahede ediyorum. Reklamcılarla oturup konuştuğunuz zaman onlar daha vahşi ve saldırgan bir dünyanın insanları gibi gelir bana. Kolay alay ederler, kolay her şeyi e, basitleştirirler. insanların ruhi manevi ar arayışlarını küçümserler filan... E çünkü Güzek'ten bir saldırı değil mi aynı zamanda? Tabii saldırı. Sizin özelinizde bir saldırı. İmgeleme saldırı, yüle saldırı, onu zapt etme. Onun masumiyetini lekeleme saldırısı aslında enteresan bir şekilde. Ee, böyle bazı meslek kollarında veya o ceoluk, bankacılık, finans sektörü... ...buradaki insanlar başka insanlarla ilgili hayır ha düşünemiyorlar. Düşünemiyor. Yani hep bir bozulma, hep bir e, tefessüh, çürüme görüyorlar. Çünkü kendi ruhlarından da öyle bir evet. koku yayılıyor maalesef. Evet, evet. E, i̇ş hayatının işte hayatın bütününü inhisar etmesi e, maalesef e, karakter erozyonunu beraberinde getiriyor. Ve Eric Fromm'un 50 sene önce söylediği bir hadiseyi beraberinde getiriyor. Market personality diyor. Pazar kişiliği. Hı hı. Her şey pazarlanabilir. Her şey cilalanıp satılabilir. Kendi ruhumu bile satabilirim. Bakın o bir çağrışım yaptı. Bu Berlin Duvarı. Hı hı. Ee, filmlere konu olduğu ciddi bir yani zulüm abidesi o Berlin Duvarı. Değil mi? Bu bir realite yani çektiler duvarı Sovyetler. Doğu'yu batıdan ayırdılar. 1990 senesinde Amerika'dayız bir vesileyle gittik. Ee, Berlin Duvar yıkılmış. Hı hı. Ve o duvarın beton parçalarını Amerika'da 10 dolara torba içinde satıyorlardı. Ben doğrusu alamadım. Yani çünkü o duvarın Alman vesaire insanlara nasıl bir zulüm abidesi olduğunu bildiğim için o yıkılan duvarın o parçalarını alıp ondan bir hatıra e, saklamayı vicdani ve ahlaki bulmadım. Ama kapitalizm satıyordu onu. Tabii. Her şeyi satıyorlar. Manevi arayışları bile satıyorlar. Yani e, Hindistan'a turlar düzenleniyor. Tibet'te turlar düzenleniyor. Şeyde, İstanbul'da da var. Bana bir tanesi Hı -hı. öyle oldu. isim vermeyeceğim. Bir hanımefendi telefon etti bana. Sonra da görüşme talep etti. Ben telefondaki bacak'a dedim. Ama görüşelim dedi. Çok iyi bir turizm şirketinin Hı -hı. bir hanımefendisi. Orta Anadolu'da bir kervansaraya kiralıyorlar. Hı -hı. O kervansaraya da bir e, ferahlama seansı. Yani işte e, büyük şirketlerin CEO'ları geliyor, üst yöneticileri. Komple beyazlar giyiyorlar, cep telefonları bırakılıyor. Ayakta e, şıpıdık terlik veya şey e, parmak arası terlik yani güya e, bir ihram vaziyetine, e, ihrama girer gibi giriyorsunuz. Ve orada Hindistan'dan guru geliyor. E, Türkiye'den İlahi söyleyenler geliyorlar, tefekkür oluyor, belli yemekleri yiyorsunuz, belli saatlerde tefekkür ediyorsunuz vesaire. Fakire de davet ettiler, sen de bunlara İslam tasavvufunu anlat dediler. Ve ciddi bir meblağ da teklif ettiler. Ben dedim beceremem, anlatamam, yapamam vesaire. Tabi hanımefendi iş kadını anladı olayı <Gülüyor> ee, ve ayrıldı. O hanımefendi gittikten sonra bendeki müthiş kesafet kalktı orta yerden yani. Öyle bir kesafet var orta, orta yerde. Hani şuna talip değil insanlar. İki gün sürüyor çünkü veya üç gün sürüyor. Çünkü iş akacak bir taraftan. Yani ben böyle bir ağır yükün altındayım. Yani ya bunun dışında yaşayan insanlar da acaba varmış. Ne oluyor, ne bitiyor diye gelseler sohbet ederiz, muhabbet ederiz. Güleriz, söyleriz, ağlarız. O da yapay bir hadise biraz evvel Sonra oradan bir zat... ...geldi e, birkaç defa fakirin yanına. Oturduk, muhabbet ettik, çay içtik, kahve içtik. Evveliyatını anlattı. Şimdi var ya hani bir zamanlar vardı yahut adam e, batıcı işte efendim devrimci şu bu falan modernist. Diyor ki benim dedem de müftüydü filan. Hmm. Aynı şeyler çıktı oradan. Benim dedem de şöyleydi, böyleydi filan. Ama ben şöyle yaptım, böyle yaptım filan. Birkaç defa konuştuk. Çok mutlu olduğunu söyledi. Ama artık gelemiyor. Sanıyorum yine tekrar o çizgiye geri döndü yani. Bu bir kapan, bir kurt kapanı gibi mı bırakmıyor insanları. Ferrari'sini satan bilge diye bir kitap çıkmıştı. Aman ne güzel. <gülüyor> Ferrari'sini satan bilge tabii o kadar çok sattı ki... Ee, herhalde on tane Ferrari aldı. Bilgi akıllıymış. Bilgi akıllıymış. Evet. Ee, böyle bir şey var tabii. Her şeyi pazarlama unsuruna dönüştürme. Ee, insan maneviyatının e, lightlaştırma ve light olanı da pazarlama. Ruh haz alırsa yani o zaman tekrar o çizgiye dönmez. Yani haz duyarsa insan varlığı isterseniz gönül diyelim gönül o hazı tadarsa hı hı. ama tatmazsa biçim olarak ortaya çıkarsa o sadece biçimdir yani bakar imrenir ama ya bırak de, benim yolum doğrudur der mühim olan varlığın hı hı. varlığın esası gönüldür kalptir onun haz alması o da ben açık söyleyeyim bir lütfu ilahidir o lütfu olmazsa biçimlerle insan yaşayamaz katı olur sert olur kırıcı olur ve nefsani olur. O varlığın yani kalbin o hazzı tatması lazım. O lütfu tatması lazım. Ne yapalım ki? Ee, Allah tattırsın inşallah diyelim yani. Mesela bir başkanım efendi e, çok iyi bir mütercim yani simultane tercüme yapıyor. Hı. Ofisi var vesairese var. Hocam hı. çok sıkıldım diye geldi. Hı hı. E, tabii konuşuyorsunuz. Onlar mesela şey bekliyorlar. Reçete. Reçete, hızlı, yani, çabuk çözüm. E, tabii. Yani ben, tabii sizinkisi çok profesyonel, Benimki öyle bir şey değil yani. Hmm. Ben diyorum ki, kızım olursa olur, olmazsa Allah bilir. Onu anlayamıyor yani. Sizde nasıl oldu diyor. Bilmem oldu mu diyorum ben. Hakikaten <gülüyor> bu, bu benim için real bir şey bu yani. Evet, ben evet. oldu mu, inşallah olmuştur diyorum. Evet. E, tempomu görüyor, önceliklerimi görüyor falan e, ama... Hayat akıyor diye ben aç kaldırım diyor. ben ne kaybederim de kaybet yani. O zaman diyor ki bu adam akıllı bir adam diye. Öyle görünüyor ama akıllı bir adam değil diyor. Veya başka bir şey çıkıyor. Kaçıyor bir kenara. Sonra yine çıkar. Bir, birkaç sene sonra bir yerden. E bu, bu, bu böyle bir hadise yani. Eşref oğlu Rumi diyor ya hocam. Aa. Döküp varlığı gitmektir adı aşk. Yani biz döküp varlığı gitmedikten sonra aşka nasıl talip olacağız? Bir de tabii Kemal Beyciğim o tarım toplumunda bunu söylüyor. O zaman kolay o iş. Hı hı. Şimdi enflamatik toplumu. Hı hı. Her an her şeyden haberiniz var. Biz devamlı olarak hı. bir atom çekirdeğinin elektronlarla bombardımanı gibi kalbimiz bombardımanın altında. Her an her şeyle bombardımanın altında. Bir İVA medeniyetinde yaşıyoruz. Müthiş. Her şey bizi kandırmak üzerine kurulu. Her an. Ve rahatsız etmek üzere kurulu. Yani fıtratımızı bozmakla kurulu. Evet. Her şey. Ve bize ve, ve, biz buna kendimiz talibiz. Yani sosyal medyasıyla, informatik cihazları kullanarak... ...şu bu suyla niye çünkü o çemizdeki tecessüs yılanını... ...diri tutuyor. O canavarı diri tutuyor. Ya bırakın diyorum ya. Şu anda bakın ma kadar bir hayat... ...anı gözleyin. Bak bahar geldi... Çocuklara söyledim, 2016' baharını kaçırmayın dedim doktora talebelerine. İnşallah diyorlardı, beni seviyorlar ama ne dediğimi de pek anlatılarını zannetmiyorum yani. Bu mühim bir bahar 2016'a bahar. Yani aslında yaşanan anın içine hiç giremiyoruz kıymetli hocam. Yani evet. böyle bir modern medeniyetle ilgili bir e, hepimizi e, ilgilendiren bir problem var. Mesela kameraya zapt etmek istiyoruz. Çok evet. sık yapılan bir şey. Her şeyi, her anı evet. kameraya zapt edip sonra orayı onu Facebook'a at, oraya at, Twitter'a at, insanlar çok, çok çektiğim, çektirmediğin zamanda da insanlar üzülüyorlar, kırılıyorlar. Halbuki gönül kamerasına yani o evet. an hasrını yaşar. Gönül kamerasına. Sizde, sizde o bir iz olarak evet. kalsın. Bırakın tespiti. Evet. Nasıl olsa tes mesela ben bunu şeyde talebede görmüştüm ders verdiğim zamanlarda. Kamera değil de işte fotokopi. Hı -hı. Nasılsa fotokopi alırım diyor çocuk. Ya şu anda sen dersi dinle. Hı -hı. Fotokopiyi ver zaten. O dersi dinlen de onu öğreniyorsun zaten yani. Hı -hı. Nasılsa fotokopi alırım, erteliyorsun hadiseyi. Hı -hı. Şimdi öyle. Anı yaşamıyor, erteliyor. Bitti o an. Ertelenmez o an yaşanır ve bitti. Dem bu demdir. Dem bu demdir, dem bu dem diyor şair. Geçti mazıyı çekme istikbale gam. Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem. Şu an varız. Huş der dem diye bir söz var bir de hocam. Huş der dem. Ee, tarikatın aksi ben diye de vardı. Evet, nefes ediyorum. ayıklığı. Evet. İki nefes arasındaki zamanın farkında ve bilincinde olmak. Muazzam bir şey. Tabii. Tabii çünkü orada. Yani nefesi e, çok ayırt etmiyoruz. Nefes ancak bir astım hastası olursak nefesimizi fark ediyoruz Allah ama. Allah muhafaza. Evet. Hayat nefes demek. Tabii. Ve her nefes bir zikirdir. Bir hudur. Dikkat edin. Oh, nefes veriyoruz. Biz her an zahkiriz. Ve bütün dünya zahkir. Ne De farkında değil yani. Evet, böyle evet, bir resim, iç, farkında olmak böyle olabilir. bir resim içerisindeyiz bir sevdi evet yani. Dolayısıyla insanın e, murakabeye, iç gözleme, evet. çok zaman ayırması lazım belki. E, biraz e, bu hız medeniyetine uyum sağlamak uyuşturucu işlevi görüyor sanki hocam. Ya yani insan aslında ölüme karşı uyanık olmak istemiyor. Hani bir Fransız özdeyişler özdeşçi var. E, ...ismini telaffuz etmek zor. Ben bir deneyeyim. Larrochafaco. Of, <gülüyor> <gülüyor> e, e, Diyor ki kimse ölüme ve güneşe çıplak gözle bakamaz. İnsan e, ölüme bakmak istemediği için, oradan yüzünü çevirmek istediği için işte bu anesteziklere yöneliyor. Evet, yani, doğru. Yani çok iş, çok hız, çok seyahat, yaşantı oburu haline geliyor insan bir müddet sonra. Çok yaşantı alarak ...kendini daha canlı hissediyor. Halbuki aslında uyuşuyor, uyuşturuyor kendini. Mesela bizde şöyle şeyler, e, alışkanlıklar olmaya başladı. Benim gözlemlediğim toplumsal sahada. Tabii sizinki çok önemli yani. Kahvaltıları dışarıda yapma. Ve mükellef kahvaltılar evet. yapma. Sepme köy kahvaltısı. Evet. Ve, ziyan, <gülüyor> köy. ve, ve evet. ziyan oluyor. Evet. Ve ziyan, çok ziyan oluyor. Ve ziyan oluyor. O kadar ziyan oluyor ki... <gülüyor> Ee, bol bol gezme ve uzak destinasyonlara gitme, uzak e, hedeflere gitme. Oradan mutlaka Facebook'a fotoğraf yükleme. Ama o gezmenin de hakkını vermiyoruz. Çünkü çok kısa vaktimiz var. Yani bir yere gittiğiniz zaman onun bir hakkını vermek var değil mi? Onu yapamıyoruz. Artı turist bakışıyla geziyoruz hocam. Tabii. Görülmesi gereken yerler buralar. Görünüz, fotoğrafı çekiniz, otobüse bininiz, şuraya gidiniz, evet. burayı görünüz, fotoğraf çekiniz, otobüse bininiz. Yani bir turist bakışı. Hiçbir zaman e, ...seyyahın bakışıyla... ...turistin bakışı eşe olmuyor. Evet. Seyyah yolun hikayesine kendini katan insan. seyyah alem, evliya çelebi. Yani evet, <gülüyor> seyyah fakir. seyyah yani, fakir. fakir, evet. E, şimdi sizinle... ...az önce pro e, konuşurken... ...programa başlamadan evvel... Bir şey e, bir değil... şey gireceğim... Araya. ...bu seyah bu, bu, bu, bu, lafı, sözü unutmasın. Yıllar önce... ...Kütahya'dayız. Hı -hı. Bir dergah için Çin'i alıyoruz. Akşam döneceğiz... Ee, çok zarif bir zat yeri'nin e, sahibi. Efendim dedi işte buyurun oturun yemek yiyelim, çay içelim, kahve içelim falan. Ben de dedim, efendim dedim biz yolcuyuz müsaade edin. Efendim dedi hepimiz yolcuyuz dedi. Çok güzel. Kalı, verdim orada yani. Tabii. Hepimiz evet. yolcuyuz dedi yani. Evet. yani. evet. Yani adam diyor ki acele etme hepimiz yolcu. Burada kalan insan yok diyor yani. ...geleceğiz ve gideceğiz. kimseye bir yurt değil. İki kapalı bir han bu diyor yani. Zamanın hakkını ve Kütahya'ya gelmişsen... ...misafirim ol, yeneğine çayını hiç ...belki evet. gece de misafir edecek. Hepimiz yol yüz diyeceğim ben kala kaldım. Kusura bakmayın sözünüzü evet, kestim ama... Yok. ...güzel bir hani ders mahiyetinde bir anekdottu bu fakir. Evet, yani. eyvallah. Ya işte böyle bir aydınlanma anlarına... ...bize bu şoku verecek... ...insanlara ihtiyacımız var hayatın içinde. Çünkü herkes... Ölümden saklanmanın bir yolunu... ...buluyor hocam. Ölümden saklanmanın bir yolunu buluyoruz. Uyuşturacak kendimizi bir şeyler buluyoruz. Halbuki insan... ...bilinci ölümle yüzleştiği kadar... ...açılıyor. Evet. Kendi faniliğini... ...kırılganlığını, yolculuğunu... ...hissettiği kadar açılıyor. Çünkü kendi realitesi o. Evet. Yapay Öte, öteki yapay bir hayat. Öteki yapay Zihinsel yapay bir hayat zaten yani. Esasında... ...o sizin sağınız ama ben çok... ...deneyimlemişimdir... Yani bizim maddi hayatımız çok önemli değil. Zihinsel hayatımız, kalbi hayatımız çok önemli. Yani kalbi hayatımız eğer reel olursa, yani Rabbimizin bizi takdir ettiği rol üzere olursa, yol üzere olursa, biz rahat ediyoruz. Öteki ufak tefek sıkıntılar üzün her zaman var. La rahate bir dünya. Ama mühim olan o zihinsel ve kalbi hayatımızın belli bir istikamet üzere gitmesi. İşte biraz evvel sözünü ettiğiniz o hız ve haz dünyası oraya tecavüz ediyor. Yani sizi kalben ve zihnen rahat bırakmıyor. Bu karmaşa, bu kargaşa orada oluşan bu ihtilaç eski tabirle yani ihtilaç maddi hayatımıza intikal edir, görünür hale geliyor. Acelemiz, saygısızlığımız had bilmezliğimiz hı hı. ve yaşam oburluğu çok hoş bir tabir o. Yaşam oburluğumuz oradan zuhura, zuhura geliyor. Oradan ortaya çıkıyor. Halbuki biraz evvel sözünü ettim. Dediniz ki böyle insanlar. Hiç ummadığı insandan öyle davranış geliyor ki işte o işte öyle insan oluyor. Ben yine o noktada kanaatim şudur. Allah'ın lütfetmesi lazım. Bazı insanları nurlu zamanlara kavuşturmayı Rabbimizden biz niyaz edeceğiz olmadık insandan olmadık bir davranış geliyor müsbet manada söylüyorum hayaletler içinde kalıyorsunuz hı hı. ya bu insan bunu yapmazdı işte yap, yapıyor onu yaptıran var o insanın background'ına bakıp onu suçlamayın o anı yakalayın ve o güzelliği o insanda görün çünkü o, o güzellik bir ilahi tecellidir hı hı. Allah onu o kulun üzerinden insanlara lütfetmiştir ee, onun bir manası var. Onu kaçırmayın. O güzelliği yakalayın. Bu tabiatta da böyle. Zamanda da böyle. Mekanda da böyle. Yani o bir ben vardır. bende, de benden içeri. o. Bir mekan vardır mekanda, ben, mekandan içeri. o. O ben sadece insan değil. Zaman da böyle. Bir zaman vardır o zamandan içeri. Üst üste düşer. Bir resim çıkar. O bir andır. Tecelliyat öyle de çakar ve biter. Onu yakalayın. Onun için benim yani anladığım, duyduğum, bildiğim, aman yarabbi bize böyle güzel vakitleri nasip et. Hayat akıyor, rutinler her zaman için geçerli. Beden ister, çoluk ister, çocuk ister, talebe ister, müşteri ister, devlet ister, parti ister, ister, oğlu ister. Bu böyle. Ama biz bir Müslüman olarak ve bir insan olarak... Bir halifetullah olarak Allah'ın yeryüzündeki halifesi olarak e, kendimize bir zaman, bir mekan, bir iç dünya ayıracağız. Ve bunu yaparken de aczimizin müdrik olarak Rabbimizden ya Rabbi bana huzurlu zamanlar, huzurlu mekanlar, huzurlu bir iç dünya yani seninle iletişime geçebilecek bir dinginlik nasip diye dua etse benim o kanaatteyim. Böyle yaparsak o da bir lütuftur. Tabii ki zor bir zamanda yaşıyoruz. Şehir zor bir şehir. İstanbul zor bir şehir. Türkiye zor zamanlardan geçiyor. Ama ben işte biraz şehrin dışına çıkınca görüyorum ki böyle yapan birçok insan var ve onlar çok mutlular. Bu yakında bir seyahatim oldu. Bir altı günlük yani işte İstanbul, Zonguldak, Ankara Aksaray ve Karabük gibi çok tatlı insanlardan gördüm ve tanıdım. Bugünkü modern Türkiye'de yaşıyorlar. Yerli insanlar, ihtiyaçları sınırlamışlar ve kendilerine çok hoş bir zaman ayırmışlar. Öyle üniversite mezunu yüksek profesör falan da değiller. reel halkın içinde insanlar. Ama bir denge kurmuşlar çevreleriyle. Onlardaki huzuru emin olun birçok çevremde yaşayan insanlarda koşuşturmaktan mütevellit doğan, ...heyecan ve girift hayat içerisinde göremiyorum. Hı hı. Mümkün yani. Şu çağda da mümkün. Tabii. Dua ediyoruz. Bir söz var İngilizce. You are what you reject diyor. Ha. Sen reddettiğin şeysin. Şeysin evet. Aslında kelime tevhid rejeksiyonla başlıyor. Tabii. La diyor. Önce. Evet. evet. Yani, dünyevi bütün iktidarları e, itiyoruz zaten. Elimizin tersiyle. Evet. Allah'tan başka ilah yoktur. Evet. Başka hiçbir şey ilah edinmiyoruz. Evet. Ee, dolayısıyla istina makamı yani reddedebildiğimiz kadarız aslında. İstina da evet. bulunabildiğimiz kadarız. Değil mi? Ee, Çünkü Aleyküm... üzerimize geliyor yani. Tabii. Bu informatik dünya, sanayi Tabii. devrimi, itiyorlar. küreselleşme üzerimize geliyor. Yani bizden her şeyimizi istiyor. Sojenisi'nin de meşhur bir yazısında söylediği bir cümle var. Ele geçirerek değil, ele geçirmeyi reddederek insan oluruz diyor. Tabii. Bakın aynı şeyi söylüyorlar. Hep yani. aynı, aynı şey. şeyi söylüyorlar. Kıymetli hocam bunu bir dua olarak inşallah... İnşallah, e, i̇nşallah. ...telaffuz edelim, terennüm edelim. İnşallah efendim. Sağolunuz dininize, gönlünüze bereket. Siz de sağ olun efendim. Ee, kıymetli dinleyenler, Gönül Sadası programında... Erkam Radyo 96.8'de Kıymetli Hocam Saadetin Ökten ve ben Kemal Seyer birlikte olduk. İnşallah bir başka programda buluşuncaya dek hoşçakalınız efendim.